Efendiler bu noktada den gerek. İl kitaplarda peygambere 40 yaşında nübüvvet geldi. 43 yaşında risalet geldi diye. Bunlar ishar-ı nübüvvet meselesidir. Ebdesi bir Malik radıyallahu anh hazretleri peygamberimize sormuş. Ya Resulullah, siz ne vakitten beri peygambersiniz demiş. Fahri risalet görmüşler ki Adem henüz toprak ile su arasındaydı. Ben ne diyor. Küntü nebiyen el adu Adem toprak ile su arasındaydı. Ben ne beyildim bir 40 yaşında Peygamber'e emir, nübüvvetini ishar ile Habibi Muhammed. 40 yaşında Risalet, Risaletini ishar ile İshar emridir o. Görmüyor musun, işitmedin mi? Hazreti İsa Aleyhisselam kumdaki deyken oluyor da cümle enbiyaların serdarı, bu cihanın halkına sebep olmuş olan Peygamberimiz niye 40 yaşında Peygamber ola?